benim pek tipim değil Ama artık bazı heriflerin hep dilindeyim Beklediğimden çoktu kaldı rap kliplerim oh, Galiba o overdose pek tripteyim İşin tekniğimdeyim Ama bu ve punch'ların bir önemi yok Bilgi çeken rapçilerin imajları Hep ayettim kasları bu endüstri saçmalık Çünkü ben bir teruk takıp dinlenmeye başladım Dinlenmeye başladım ama nakodum sektöründen iğrenmeye başladım şarkılarım dilden dile yayılınca birden bire dinlenmeye başlayınca mimlanmeye başladım anladım ki her rapçi keris diyor onlar temiz şeyler yazdığına nefis rap diyor bense pek istekli değilim artık net hissetmiyorum tuhaf kendi babama bilis yapıp bedes bekliyor <gülüyor> ama bu işte yargıç olsa kesin hüküm gierdim ne oldu galip mi geldim sikimde kimde değil diyen bir oldu bir yerlerde ananı yasa diğer bir teist işte istediğini yap yani kart ya bitsin benim alıyor her bir şey beni. Sanki esrar için tek rapçi benmişim gibi. Ben de mi esrar keş dervişim biri? Gibi şarkılarda kardeşim ben ermişim biri. Ama sen de haklısın. Çünkü Jagger tam bir pislik. O günahkar bir iblis ve intikam vakti ismi. Böyle dek faktististim. Sadece rigolay diye bilen bir aktivistim. Asortik partimizle yudumlayıp hak bir riski. Güzel bir de kandırıp bir akteristi Ayakmak isterdim ama bunlar haddimiz mi? Mal gibi kalbimizle refçi olduk Hakkımı Gene de yobazları Darwinist Bir dinsiz gibi kızdırırken evleniyom Her biristi, fakat bunu seviyorum ben Hangimiz bir normalist ki artık cagıt Maalesef ki tahtın tek faresi Benim normal olmama normal Bana onlar diyorlar Normal Benim normal olmama normal Bana onlar diyorlar Normal sana anormal gelebilir ama ben Ama ben, ama ben ben, ben, ben ben bir anormalim Aslında her pop Bununla paralel Paralel, paralel Ben bir anormalim Geçen gece bardaydım Pop müzik çaldı sır. Gece seçkin mekanlarda bir pelin su çarkısı Hoşuma gitmüyor Durumdan rahatsızım Üç saattir bu çalıyor Şu parçayı kapar mısın? O zırvayı dinlemeyeceğim bütün sene İnsanların tek yaptığı rap müziği küçümsemek İpinizde Belki de şansımı, yeteneksizsiniz de denemeliyim. Düşsen sene muhtemelen Seda der ki <gülüyor> çok saçma ha ha. Ve hayır butonu aşırı dozda voltajdan patlar. <gülüyor> ve benim olduğum kısmı kesip montajda atmak zorunda kalırlar. Serdar ortaçla aptalca <gülüyor> aştemalı potan tam on parça yapmak zorunda kalma yiyelerim ne olacaktan Hatta Bu ve big big ve o oh, oh ve biş biş gibi şarkıları dinleyerek koşmakta abi <gülüyor> hastal gibi hissediyorum benim. Deli, asın beni kastırgana sebebiyim Nasıl denir bilmiyorum bu ana akım Medyaya da basın beni kaldıramaz Henüz kimse buna hazır değil Benim normal olmama normal...